Orta Doğu'daki hareket ve Suriye aynasındaki İran. Kerem Çağlar 21. yüzyılda insanlık tarihinin en ileri düzeydeki bilgi, iletişim, paylaşım ve etkileşim dönemini yaşıyoruz. Bu gerçek, bireyin, toplumun ve tabii ki devletlerin hayatını, işini kolaylaştırdığı gibi, beraberinde birçok sakıncalar da ihtiva etmektedir. Sosyal bir varlık olarak insan da, çevresindeki ve dünyadaki her türlü değişim ve gelişime ilgisiz ve kayıtsız kalamıyor. Merkezinde insan faktörü olduğu için, bu durum doğal olarak toplumsal ilgi ve duyarlılığın doğmasına, gelişip yaygınlaşarak güçlenmesine neden oluyor. Sürekli olarak, çağın ruhuna veya ruhsuzluğuna uygun yeni fikirler, planlar ve eylemler de üretiliyor, kurgulanıyor ve uygulanmaya çalışılıyor. Bu tür faaliyetlerin devletin devasa güç ve imkanlarını ellerinde bulunduran, Nizami diktatoryal rejimlerin mutlak bilgisi, gözetimi ve kontrollerinde olduğu gibi doğru veya yanlış bir kabul toplumun hemen her kesiminin zihinlerinde yerleşiktir. Bu kanaat, bilinçaltlarına kazınmak suretiyle sonraki nesillere de tevarüz etmiş yeni nesillerin inanç, fikir ve hareket alanları büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. Hararet ve Kıvılcım İslam coğrafyasında hüküm süren diktatoryal tavguti yönetimler, akıl almaz zulümlerle sindirmeye çalıştıkları halkların sükunet görüntüsüne fena halde aldandılar. İhtişamlı saraylarından bakınca ülkelerinde her şey yolunda gidiyormuş gibi görünüyordu. Tabii feryat halindeki mazlum halkın hararetinin gittikçe yükseldiğini fark etseler de hiç umursamıyorlardı. Halk işte, her zaman ağlardı. 17 Aralık 2010 günü Tunus'ta genç bir adam bu hararetten bir kıvılcım üretti. Halkanın zihnini ve iradesini zapturapt altına aldığından emin olan Tunus'un son tağutu, despotik tahakkümüyle insanların ruhlarına ve kalplerinin en derin kıvrımlarına da nüfuz edebileceğine inanıyordu. Çünkü bunu böyle öğrenmişti. Ona göre başka türlüsü olamazdı. O çok iyi biliyordu ki, her ne yaparsa yapsın, halkın sadakatini hiçbir zaman elinde tutmayı başaramayacaktı. Devletin yozlaşmışlığından, yöneticilerin zulümlerinden bıkan Orta Doğu halkları, tarih boyunca yöneticilerine, hükümdarlarına samimi bir bağlılık göstermişlerdir. Halkın bu tür zalim yöneticilere ve son asırda da tavuti düzenlere tahammülünün en önemli sebeplerinden bir tanesi, anarşinin çıkmasına mani olmaktır yani istikrarın sağlanması, korunması ve sürdürülebilirliğine duyulan çok kuvvetli ihtiyaç ve istek. Osman radiyallahu anh'ın şehadetiyle ortaya çıkan fitne ve kaosları, sonra da hanedanlıkların çöküşüne neden olan kan dökülmelerini gören halk, bilahare birlik ve düzeni muhafaza etmeye muvaffak olan her türlü rejime itaat edip boyun eğmeye razı olmuştur. Özellikle müsteşriklerle İslam düşmanlarının propagandasıyla oluşan ya da oluşturulan kanaatlerin aksine geçen yüzyılın başlarına dek Orta Doğu'daki iktidarlar halklarına yönelik despotik yönetim tarzı uygulamamışlardır. Hatta devletin sağladığı bazı faydalar ve avantajlara rağmen halk devlete zorunlu itaat haricinde çoğunlukla içten bir bağlılık ve destek göstermemiştir. Esasen sadece bu coğrafyaya da özgü olmayan bir hakikatin tezahürüne daima şahit olunmaktadır. İktidarın doğru ve adil kullanımı istisnadır. Ali radıyallahu anh'a nismet edilen bir söz biraz daha açıklayıcıdır. İktidarı ellerinde bulunduranlar ekseriyetle ceberutlaşır, diktatörleşir. Bu çerçevede Mısır, Hidivi, Mehmet Ali Paşa'nın Orta Doğu'daki iktidar döngüsünü özetleyen şu sözü de kayda değerdir. Güçlü bir yönetici kılıcından ve kesesinden başka bir şey bilmez. Birini çeker, öbürünü doldurur. Coğrafi konumu, vahye dayalı dinlerin doğduğu, geliştiği ve yaygınlaştığı merkez olması ve dünya siyasetinin yönünün belirlendiği politikaların uygulama alanı olması hasebiyle Orta Doğu, yeryüzünün merkezi konumunda kabul edilir. Bu merkez ve yakın çevresinde yaşanan çalkantılar, aralarında kıdemli uzman analistlerin, ve ultra komple teorisyenlerinin de bulunduğu kimseler tarafından öngörülemeyen küçük bir kıvılcımla başladığı tetiklendi. 2010 yılının son günleri, diktatör tağutların sonlarının başlangıç tarihi oldu. Muhammed Bouazizi isimli Tunuslu genç adam, dünya tarihinde yeni bir sayfa açan vicdani dalgalanmanın ilk kıvılcımını tutuşturmuştu. Ateş, Yangın bir kısmı, şu anda orta yaşlardaki insanların doğum tarihinden beri iktidarda kalan diktatör tağutlar, bu kıvılcımın barutlaşmış, hatta bizzat kendileri tarafından barutlaştırılmış halka sıçramasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar. Muhtemeldir ki bu tağutlardan henüz sağ olanlar, yaşadıkları bu kahredici yıkılışın şokunu halen üzerlerinden atamamışlardır. Uzun yıllar boyunca en haklı, meşru, insani ihtiyaç ve taleplerini dillendirmekten bile korkan, korkutulan insanlar o günün geldiğine inandılar. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ki dünya tarihi boyunca cari olan sünnetullah her zaman olduğu gibi yine yeniden devredeydi. Kıvılcımın saçıp tutuşturduğu ateş gittikçe yayılmaya başladı. Öte tarafta İslami ve inkılabi etiketlerle Müslümanların pazarında revaç bulmaya çalışan katı mezhepçi ve milliyetçi şark kurnazları da boş durmuyordu. Şam'daki tağutun devrilmemesi için gözyaşartıcı fedakarlıklarda bulunan İran, nasıl olduysa Bahreyn'de bir tağut keşfetmiş ve tezelden kellesinin alınmasını örtülü bir devlet politikası haline getirmişti. Bu arada doğuya doğru yayılmaya başlayan yangının dumanı da azap yüklü kara bulutlar gibi, Şam'ın Sfengsi'nin, oğlunun yani daha basit bir ifadeyle Tağut oğlu Tağut'un zulüm saraylarının içine dolmaya başlamıştı. Doğal olarak bu durum şark kurnazı, diplomasi tilkilerini derin endişelere sevk etmekteydi. Ülkemizdeki tepkisizlikler de endişe verici bir durumdadır. Zira hemen yanı başımızdaki yangının adını koyup alınması gereken tavır konusunda İslami camiadan mırıltıdan başka bir ses çıkmadı. Suriye'deki devrimci vicdani direniş hareketiyle genel olarak Orta Doğu'daki vicdani dalgalanma süreci karşısında ülkemizdeki İslami kesimlerin adeta nutku tutulmuş gibi sessiz ve tepkisiz kalmaları derin anlamlar içermektedir. Cılız ve kesik birkaç hoşnutsuzluk beyanı dışında İslamcı kesimlerin yekpare olağanüstü derecede ters orantılı bu sükunet aslında cemaatlerde ciddi bir kimlik ve aidiyet bunalımının da belirtilerini göstermesi açısından dikkat çekicidir. 90'lı yıllardaki cevval kalabalıkların o dönem İslam coğrafyasının farklı yerlerindeki olumsuz gelişmeler karşısında ortaya koydukları aktif duyarlılıklar neden şimdi gösterilmiyor? Yoksa Şam'daki Tağut oğlu Tağut yaptığı zulüm ve kıyım, Saraybosna'da Milosevic'in, Grozny'de Putin'in, Irak'ta Saddam'ın ve Filistin'de Siyonistlerin ortaya koydukları zulüm ve kıyımdan daha mı az veya daha mı anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir derecede görülüp değerlendiriliyor? Halbuki, iktidardaki güç sahipleriyle dirsek teması ve omuz hizasında olmayan hemen hemen hiçbir İslamcı grup kalmadı. Hal böyleyken, büyük dönüşümlerin yaşandığı coğrafyayı sadece seyretmek için başka nedenler olmalı değil mi? Şu sıralar yaşanmakta olan süreç, Müslümanlar olarak umduğumuz sonuçları doğurmayacaktır, kuşkusuz. Zaten böyle kısa vadeli beklenti, sünnetullah'a da münasip düşmemekte ayrıca pek gerçekçi bir yaklaşımda değildir. Ümid ediyoruz ki bu kitlesel dalgalanmalar, cahiliye toplumlarını muvahhid ve müttaki önderlerin rehberliğinde tevhid ve takva ümmetine doğru yöneltecek güçlü bir altyapının oluşmasına vesile olur. Bu türden tarihi değişim ve dönüşüm süreçleri çok hızlı ve çok farklı boyutları olan süreçlerdir. Tıpkı bulutlarda toplanan elektriğin kuvvetli bir ışık yayarak gümbürtülü bir şekilde yıldırım olarak düştüğü yerdeki yanıcı maddeleri infilak ettirip büyük ve kontrol edilemez bir yangına sebebiyet vermesi gibi tehlikeli süreçlerdir de. Bu tehlike İslam düşmanı bağazcı ve sapkın Nusayri tayfesinin Suriye'deki katliamlarına sessiz ve tepkisiz kalınmasına asla makul bir gerekçe değildir, olamaz. İslami camianın büyük bir kısmındaki basiret bağlayıcı İran muhabbeti de bu sükûtun kabul edilemez gerekçelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Komple teorisi katliam gerçek Adeta bir İslam devletinde ve muvahhid bir toplumda yaşandığı zannını veren şey, üstad, abi, alim, hoca, efendi kartvizitli kanaat ve cemaat önderleri, mensuplarının ve takipçilerinin önündeki en rahatsız edici zihin ve irade bariyerleridir. Ortaya koydukları pasif, renksiz ve isabetsiz yorum, analiz ve tavırları da aşılması gereken ilk engellerdir. İktidardaki zebatla aynı duygu ve yaklaşım ekseninde buluşan ve İslami kesimden modern muhafazakarlığa tenzili rütbe eğleyen bu insanların bu türden olumsuz hallerinin belki de en önemli dayanakları sayısız komple teorilerine yaslanıyor olmalarıdır. Kalpler hissetmek istemiyorsa, gözler görmekten acizse tüm dünyanın şahit olduğu katliamların gerçekliği karşısında hangi komple teorilerine itibar edilebilir ki? 910 kilometrelik kara sınırımız olan Suriye'ye Müslümanca özgün bir şekilde bakamayıp İran'ın optik dürbünlerinden baktırıldığında hadiselerin niteliği de hemen değişebiliyormuş. Sosyalizm ve Arap milliyetçiliğinin karışımı batak bir ideoloji olan bazı rejiminin sahipleri, 1973 yılına kadar Şia mezhebinde dahi gulat, sapkın olarak kabul edilen Nusariye fırkasına mensuptur. Bu sapkın fırkanın mensubu olan Hafız Esed, Suriye'de askeri darbeyle iktidara geldi. O dönemki Suriye anayasası, Müslüman olmayanın cumhurbaşkanı olmasını engelliyordu. Hafız Esed anayasayı değiştirme gereği duymadı. Lübnan Hizbullah'ın bileşenlerinden Şii Emel Örgütü'nün kurucusu olarak kabul edilen Musa Sadr, 1973 yılında bir otelde diğer tüm Alevileri de kapsayan bir fetva yayınladı. Bu fetvada Türkiye'deki Aleviler de dahil bütün Aleviler Şii Müslüman olarak tanınıyordu. Bu fetvayla Suriye'deki Gulat Sapkın Nusariye Fırkası da Musa Sadr'ın bu lütfuna mazhar oluyordu. Böylece Hafız Esed'in Cumhurbaşkanlığı önünde herhangi bir engel kalmadı. Esed, daha sonra Suriye'nin önde gelen Sünni alimlerinden Said Ramazan el ve Şeyh Keftar gibilerinden aldığı fetvalarla konumunu sağlamlaştırdı. 1979'daki devrimle beraber, İran'a ve halkına aralarında Suriye'deki İslami hareketlerde olmak üzere tüm dünyadaki birçok İslami camiye büyük bir sevgi ve sempati besledi. 1982'deki Hama katliamında Suriye'deki mazlumların havar imdat çağrılarına Ali Hamane'in hafızesede, Hamane hafızesede destek ziyaretiyle cevap veren İran'la Suriye arasındaki münasebetler mezhebi akrabalık ilişkisine dayanmaktadır. Nusariye Fırkası'nın İsna Aşer, 12 imamcı Şiilerince meşru olarak kabulü, doğal olarak her iki rejim arasındaki ilişkilerin de temel referans zeminini oluşturmaktadır. Sokaklarda çocukları katleden, akıl almaz bir vahşet sergileyen Suriye bağışçılarının sebep oldukları bu insanlık trajedisine karşın, İran'ın ve kendilerinden beri olan isimle Lubnan Hizbullah'ının Şam'daki tağuta bu kadar güçlü ve açık destek vermeleri, başta Müslümanlar olmak üzere dünyadaki tüm mazlumlar nezdinde itibarlarını beş paralık etmiştir. Günlerinin sayılı olduğuna inandığımız bu diktatör tağuta destek olmanın akıl alır bir tarafı yoktur. Bu hal asla hoş karşılanabilir değildir. Reel politik gerekçeler ileri sürüp devlet politikası perdesinin ardına sığınarak Suriye halkına hemen her gün birkaç Gazze bombardımanı yaşatan ve zulümde Siyonistlerden de çok daha ileride olduğunu gösteren Esed'in sırtını sıvazlaması ne şimdi ne yakın zamanda ne de uzun vadede mezheplaşı İran'a hiçbir yarar sağlamayacaktır. Bağızcı ve sapkın nusariler hariç Suriye halkı ile İran arasında hama katliamından bu yana zayıf ve çatlak olan köprüler uzunca zamandır onarılmayı bekledi. Hama katliamına seyirci kalmakla yetinmeyip Hafız Esed'e moral ve siyasi desteğini esirgemeyen İran, 2012 yılında Hama'nın 31. yıl dönümünde oğul Esed'in birkaç hama katliamı teşebbüslerine de desteğini gizleme ihtiyacı hissetmemektedir. Devlet olmanın sorumluluğu ve özgüveni demek ki böyle davranmasını gerektiriyor. Mazlum Suriye halkıyla İran arasındaki köprüleri yıkan İran'ın bizzat kendi devlet aklının ürünü mezhepçi ve milliyetçi politikalardır. İran'ın kör bir mezhebi, taassupla hareket ederek aslında bizzat kendi ayaklarına kurşun sıkmaya başladığının farkına varamıyor olması düşünülebilir mi? 1982 Hama katliamında İslam düşmanı Bağaziçi Hafız dayanışma içinde olan İran, Rusların kovulması sonrasındaki Afganistan'da giriştiği karmaşık ve kirli işlerle savaştan nefesi kesilmiş Afganlara yönelik pek de dosya olmayan tutumları gösteren İran, Azerbaycan'a saldırıp topraklarını işgal eden ve Hocalı katliamını gerçekleştiren Ermenistan'ın yanında saf tutan İran, 2013'teki Amerikan işgali sonrasında adeta altın tepside sunulan Şii iktidarıyla işgalden en çok karlı çıkan yine İran. Tabii bunlar yaşanırken Amerika ve özellikle de İsrail'le karşılıklı davul çalıp peşrev çekerek naralar atmakta İslam coğrafyasındaki antisiyonist damarları kabartmayı ve sempati toplamayı da çok iyi becermektedir. Bu da onlar için bir artı olsun. Dikkatli ve bilinçli bir takip, Orta Doğu için planlandığı iddia edilen yeni dizayn ve düzende herkesin amansız düşmanlar olarak görüp öyle inandığı birkaç ülkenin uzun vadede menfaatlerinin hem de çok şaşırtıcı ölçüde örtüşebileceği açıkça görülmektedir. Bağnazlığa yakın bir taassup, mezhebi adeta içinden çıkılamaz bir zindana dönüştürür. Böyle bir zindanda akıl tutulması yaşanır, basiret körelir, uzun yıllar ve çetin mücadelelerle elde edilen kazanımlar değerini yitirir. Diktatör tağutlarla mezhep kardeşliği temelinde ve şark kurnazlığı yöntemleriyle uygulanmaya çalışılan politikalar unutulmasın ki muhataplarda da umulmadık ve unulmaz yaralara neden olmaktadır. Böyle bir hoyratlık belki yakın zamanda açık ve fiili bir düşmanlığa hemen kapı aralamayabilir ancak böyle bir durumda dostluğun da asla sağlıklı bir şekilde tesis edilemeyeceği gün gibi ortadadır. Onlar işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. Maide Suresi 79. Ayet Bu yazı Tevhid dergisinin dördüncü sayısında yayınlanmıştır.